Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir bayan bacımız bir soru soruyor. Diyor ki hays asnasında biz tırnak, tüylere, tü, tü, tü, tü, yani buna benzer şeyleri yapabilir miyiz? Fıtrat geleği sünnetleri yapabilir miyiz? Bunu soruyor. Evet. Şimdi hayz asnasında kadın neyi yapar, neyi yapmaya bu apaçuktur şeriatimizde elhamdülillah. Çünkü Allah Teala neyi yapmayı söylemişse onun haricindeki mubahtır. Ondan dolayı kadın fıtrat sünnetlerini muhakkak yapabilir. Yani koltuk altı tıraşı, etek tıraşı, tırnağını kesebilir. He? Yüzünü temizleyebilir, dişini yakayabilir. Vesaire her şey yapar bir mahsuru yoktur. Süslenebilir. He? Kocasıyla yatağa girebilir, ilişkiye girmeden He? hiçbir mahsuru yoktur. Hayz asnasında kadın normal kadındır. Sadece en normallık olan nedir? Oruç olamaz, namaz kılamaz, ilişkiye giremez. İlişkiye de hayz mahallinden giremez. Onun yanında kocasıyla sarışır soruşur bir nevi arada ihtiyacını kocası da giderebilir. Bunun da bir mahsuru yok. Ama yasak olan nedir kadına? Dedik namaz, oruç, Kabe'de tavaf etmek, Kur'an-ı elinde tutmak, mescide girmek, ilişkiye girmek bunlar nedir? Yasaktır. Onun haricinde hiçbir şekilde e, her şey o, o, kadın için serbesttir. Bunu alimlerimiz e, dört mezhepte de icma'an buna öyle cevaz vermişler. Evet onun için hiçbir mahsur yoktur bunu yapabilir ee, nifas da olsa aynen geçerlidir. Bunlar hepsi geçerlidir. Üçüncü mesele, bir itikad var avamın arasında. İnnehu bir tane haizli oldu. Yen nifaslı oldu. Yen cenabet oldu. Yani üçerinde husul, büyük yakanma, cimadan sonra düşmüşse bu ne tıraş olabilir, ne saçını kesebilir, ne dırnağını kesebilir. Çesse caiz değil. Bunun aslı var mı? Hayır. Bunun aslı yoktur. Yani ben hayız asnasında kadın tırnağını çesebilir. gusul vacip olan böyük gusul e, çesebir kısmı diyor uyuyamaz. Bir kısmı öyle ifrat ediyor ki yatağının altına toprak koymuş. İlişkiden sonra ne yapıyor? Toprağı çekiyor, elini teyemmüm ediyor, sonra gidip banyoya. Niye böyle yapıyorsun? Diyor ben yataktan banyoya kadar yer üzerinde cenabet yürümüyorum. Bunu nereden çıkarttın mübarek? Diyor çünkü hadis var. Hadiste diyor ki bir cenab üzerinde yürüse yer der. Allah'ım bunu bu kulu al üzerinden. Ben de istemiyorum. Yer beni şikayet etsin orakada. kadar. Bunun aslı yoktur. Bu yamuk bir fıkıhtır. Çünkü Resulullah bunu yapmadıktan sonra he, ehli takvanın imamı sahabeler yapmadıktan sonra dört imam demedikten sonra kusura bakma bu fıkhını biz senin İtibar etmiyoruz. Onun için bu türlü meselelerde bir mahsur yoktur, arkadaşlar. Gönül rızalığıyla kadınlar hayz asnasında Allah'ın haram kıldığının haricinde her şey yapabilirler. Bir mahsur yoktur. Alhamdülillah, herâbâlânî.